Nişanlıyken nişanlımız ile dans etmekte bir günah söz konusu mudur demiş hocam. Evet nişanlılık dönemi nikahınız yoksa nikah sayılmaz. Hı hı. Yani bazıları nişanlık döneminde nikah kıyıyorlar. Onun da tehlikesi var tabi. Onu tavsiye etmiyoruz ama şimdi bir de nikah yok. Eşiniz ile daha doğrusu eş adayınızla yakınlık sağlıyorsunuz. Ee, ne olacak efendim işte falanca düğünde dans etmek, filanca da bilmem ne yapmak gibi. Böyle şeyler caiz midir? Hayır. Çünkü o sizin nikahlınız değil. Evet. Nişanlılık, nikahlılık anlamına gelmez. Orada bir evliliğe hazırlık söz konusu. E, hazırlık konusunda. yani. Tanıma süreci değil mi? E, bu beyle bayan anlaşabilecekler mi? Huzurlu bir evlilik meydana gelecek mi diye e, belirli bir süre geçiriliyor. Buna biz nişanlık dönemi diyoruz. Ha bu önemli bir dönemdir aslında tanışma, bu evliliğin devamı açısından huzur getirecek mi getirmeyecek mi? Bu noktalara bakma hususunda evet nişanlık önemli bir dönemdir. Fakat o sizin nikahlınız değil. Dolayısıyla elini tutmanız, efendim dans vesaire türü şeyleri yapmanız elbette dinen caiz olmuyor.